890 numaralı konu Hazreti Peygamber'in hanımlarına mehir vermesi. Evet, Hazreti Peygamber'in hanımlarının mehri 12 ukiye ve bir neşidi ki bunlar toplam 500 dirhem yapıyordu. Çünkü ukiye 40, neş ise 20 dirhemdir.